Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Edebiyatın yaratıcılık ört örtüsü altında sığlığa, edebiyat eleştirisinin Tanıtım metinlerine terk edilir olduğu bu günlerde edebiyat ile felsefe ilişkisinin giderek koptuğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bu akşamki konum okurları tarafından öykü kitapları, romanı ve çevirileriyle tanınan Türker Armaner. Türker Armaner'i ayrıca öğrencileri de e, uzmanlık alanı olan felsefede verdiği derslerden ve Galatasaray Üniversitesi'nce yayınlanan Lapsus dergisinden tanıyor. Türker Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. E, ben girişte edebiyat ve felsefe <gülüyor> e, ilişkisinin artık... Ve giderek e, çok daha az görüşen eski dostlar kıvamına geldiğini e, söyledim ama sen nasıl görüyorsun bu ilişkinin bugünkü halini? Şimdi aslında edebiyat ve felsefe ilişkisinin açıkçası e, hiçbir zaman çok fazla e, iletişim halinde, kontak halinde olduğunu düşünmedim. Ve e, aslında edebiyatın da otonom bir yeri olduğunu, felsefenin de otonom bir yeri olduğunu düşünürsek e, görebildiğim kadarıyla... Ee, bu ilişki yani edebiyat ve felsefe ilişkisi yer yer bir araya gelmiş bir ilişki. Ee, bu yer yer bir araya gelmesinin daha nadirleşmesi de aslında daha nadir hale gelmesi de... ...yine e, 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başından e, başlayan bir süreç içinde... ...biraz daha e, bunun frekansını düştüğünü görüyoruz ya da en azından ben böyle düşünüyorum. Yani söz gelimi... E, Cervantes'in Don Quixote'sinde, Cervantes'in böyle bir niyeti e, olmuş olmasa bile... ...ya da e, Stern'in Tristram Shandy romanında... ...ya da e, 19. yüzyılın, 20. yüzyılın başında e, çıkan çeşitli öykülerde, özellikle öykülerde... Daha, ...biraz daha geriye gidersek arada bir dönemimi atlamış oldum. Örneğin e, Alman romantikleri döneminde, örneğin Lucinde e, romanında... Bunları görüyoruz fakat 20. yüzyılın başından itibaren yani minferit birkaç misali saymazsak e, benim görebildiğim aslında bu ilişkinin fazla kontak içinde zaten olmadığı. Aslında zaten sürekli e, bu iki alanın birbiriyle bağlantılı olması da belki de iki alanın e, ayrı anlatı zamanları olması itibariyle pek de mümkün değil. Yani... E, İzin verirsen biraz daha Yok, üzerinde tabii, konuşmak lütfen. istiyorum bunun. Şimdi felsefenin e, anlatı zamanı aslında lineer bir zaman. Ve öyle olması zorunlu bir zaman. Çünkü aklın kurallarını izliyor. Argümentasyonu izliyor. Akıl yürütmeyi izliyor. Belirli teoremlerin ispat edilmesini gerektiriyor. Ve bu teoremlerin sonuçlarından hareketle başka bazı alanları açılmayı gerektiriyor. E, edebiyatın zamanı ise aslında felsefe nazaran... Çok daha fazla e, hafızanın zamanına bağlı hmm. benim görebildiğim kadarıyla. Yani hafızanın zamanında e, nasıl geriye gidiş gelişler, e, geriye gidiş ile geriye dönüş ileri gidişler mümkünse, yani mevcut bir zaman içinde nasıl e, lineer zamanın dışına çıkılabiliyorsa e, edebiyatta da aynı biçimde tutarlı olmak e, kaydıyla tabi e, ileriye gitmek ya da geriye dönmek. Hatta e, ...lineer zamanı tamamen tersine çevirmek... ...büyük ölçüde mümkün. Örneğin demin Tristram Şeniden söz ettim... ...ki aslında beni... ...çok etkileyen romanlardan biridir o. Özellikle kurgunun... ...biçimlenmesi açısından... ...yani formel açıdan... ...özellikle formel açıdan... ...anlatılan şey... ...anlatılmış olan şeyle eş zamanlı olarak... ...ilerliyor ve zaten roman böyle açılıyor. Ama mesela felsefede bunu yapmak mümkün değil. Şimdi bu işin bir yönü yani... Iki, ...ayrı alanın anlatı zamanları açısından... ...diğer bir yönü ise... ...edebiyatın... ...felsefenin çeşitli... ...temalarını, kavramlarını... ...konu edinmesi açısından... Hı hı. ...bu da aslında çok kırılgan bir nokta... ...diye düşünüyorum... ...yani... E, ...felsefenin çeşitli... ...kavramlarını... ...konu edinmeyi... ...kurgunun asli bileşenlerinden biri sayan... ...bir edebiyat metni açıkçası... ...kişisel olarak bana sıkıcı geliyor... Hı hı. <gülüyor> Bun, e, buna mı kabil e, Felsefenin akıl yürütmesi edebiyatın temasının içinde bir ölçüde soğurulmuşsa ya da edebiyatın e, kurgusu felsefenin bu temel kavramlarını e, içine almışsa ama e, entegrasyon anlamında içine almışsa yani e, sadece felsefenin temalarını kullanması açısından değil e, Felsefi akıl yürütme bir şekilde o kurgunun formel yapısıyla e, örtüşmüşse evet, e, o içselleştirmek benim içselleştirmek tabii tabii içselleştirmek. Evet, benim o. Bu benim görebildiğim <gülüyor> kadarıyla açıkçası hayli nadir e, olan durumlardan biri. Ki dediğim gibi zaten e, o yüzden e, ama şunda da haklısın. E, bu giderek daha da nadir hale geliyor. Bunu ben biraz da açıkçası 19. yüzyılın ilk çeyreğiyle başlayan ee, ve daha sonra hızlı artan ama Türkiye gibi e, Batı'nın her türlü e, her türlü yönü e, her türlü yönünün biraz daha geç e, üzerine konuşulur haline hale geldiği e, ülkelerde bu biraz daha dolayısıyla tehir edilmiş olarak ortaya çıkıyor e, iş kollarındaki bölünme büyük ölçüde Edebiyat ve felsefenin de giderek uzaklaşmasına yol açıyor. Ama yine benim görebildiğim kadarıyla zaten felsefenin, edebiyatın biraz daha farklı bir durumu var. Felsefenin kendi içindeki disiplinlerinin birbiriyle bağlantısı da giderek zayıflamaya başladı. Söz gelimi epistemoloji ile estetik, ontoloji ile siyaset felsefesi ya da başka pek çok disiplin etikle dil felsefesi, siyaset felsefesiyle dil felsefesi giderek birbirinden daha kopar hale geldi. Ve aslında batıda özellikle anglo saxon dünyada 1920'lerde, 30'larda tartışılan e, merkez ve çevre disiplinler e, işte Türkiye'ye 80'lerden sonra geldi. Ve 80'lerde sonra gelen e, e, yani batıda tartışılıp gelmiş olan, üzerine tartışılmış başka bir form ...halini almış olan e, felsefenin kendi e, disiplinleri arasındaki iç meseleler ya da iç ilişkiler... ...Türkiye'ye daha sonra geldiği için Türkiye'nin e, Türkiye'li felsefecilerin en azından bir kısmının buna duyduğu heyecan da... ...aslında tehir edilmiş bir heyecan oldu. Dolayısıyla felsefe kendi içinde parçalandıkça e, ya da e, felsefenin e, kategorik olarak parçalanmış metinleri... Pardon disiplinleri daha hakiki addedilip bu şekilde çalışmalar yapıldıkça zaten bunun imkanı da kalmamaya başladı. Yani felsefe edebiyat bir yana dediğim gibi e, felsefenin kendi içindeki disiplinlerinin birbirleriyle iletişimi bile giderek daha zor hale geldi bundan kaynaklanan nedenle nedenlerle ya da ee, bunun sebep olduğu bir şekilde diyeyim. E, edebiyatla felsefe arasındaki ilişki de doğal olarak, yani bunun sonucu olarak biraz daha uzaklaşır, uzaklaşmış e, bir ilişki haline geldi. Daha bir e, herkes kendi odasına kapanmaya... daha bir herkes kendi odasına odalarda giderek küçülüyor zaten. Evet, evet. E, pe peki bu e, pardon yaptığın analiz üzerinden şu e, canlanıyor kafamda. Ee, özellikle belirlediğin tarih 20. yüzyıl başları itibariyle e, bu e, ayrılmanın daha doğrusu uzaklaşmanın hmm. e, görülmesi e, zannediyorum iki e, şeyi oldu. Bir yazarlar e, cephesinde özellikle yani edebiyat hmm. yazarları cephesinde e, zaten artık felsefe gündelik hayatımızda ne kadar yer kapsıyor ki e, benden felsefe ile ilgilenmemi hmm. bekleyesin e, tavrıyla. Ee, öte yandan da e, dünyada, Amerika'da ve Avrupa'da o zaman o dönemler e, tam da yayıncılığın sektörleştiği uh -huh. e, bir dönem. Dolayısıyla e, e, hani işte böyle roman e, yahut bir öykü e, yoluyla hani felsefe yapmak demeyelim ona ama e, felsefi bir e, muhayyele içerisinde e, ürünler vermek e, kaygısı... ...çok da tırnak içinde iş yapmaz evet, olduğu için... ...bir desteklenmeme hali gibi bir... ...hani bu analizinin galiba şeyi de var... ...sosyal tabii, karşılığı evet, da var. Tabii. Ve zaten bu sosyal karşılığın bir yönü de aslında... ...şimdi demin söylediğim üretim da Senin de şimdi son evet. doğru olarak işaret ettiğin... ...aslında bir yerde de tüketim açısından. Yani... Edebiyat yazarlarıyla felsefe yazarlarının pardon edebiyat okurlarıyla felsefe okurlarının e, edebiyat yazarlığı ve felsefe yazarlığının birbirinden uzaklaşması giderek uzaklaşması bence dediğim gibi zaten uzaklaşması. E, ...her zaman kopuktu ama... E, ...giderek uzaklaşması... E, ...bir edebiyat okurunun felsefe okumasını... ...felsefe metni okumasına... ...bir felsefe metni okurunun ki bu bence daha problemli... ...bir felsefe metni okurunun da... ...edebiyat metni okumasına son derece... ...net bir şekilde... ...son derece dolaysız bir şekilde yansıdı. Yani... E, ...bir edebiyat okuru felsefe metni... ...okuyor evet yani... E, ...aslında burada... Aslında bu belki de tek yönlü. Şu anda seninle konuşurken düşünüyorum da. Yani edebiyat met, edebiyat okurunun... E, yani felsefeci olmayan edebiyat okurunun... Hı hı. ...felsefe metni okuması... ...o kadar problemli görünmüyor gözüme. Yani okuyorlar. Okunuyor çünkü diyeyim. Evet. Fakat... E, ...tersi yani felsefe metni okurunun... ...edebiyat metni okuması... E, ...biraz şuna benzedi. E, biraz... Edebiyat metnini felsefe metnine bir bir ek olarak, bir destekleyici olarak hı hı. ya da başka bir deyişle felsefe metninin meşrulaştırılmasının başka bir temsili olarak edebiyat metni okunuyor. Ha, daha kötüsü var tabii. E, felsefe metninde, edebiyat metninde ikisinin de ana akıma dışsallaştırılması. Yani bundan da şunu kast. Şunu, bundan da şunu kastediyorum e, edebiyat metninde e, felsefe metninde e, bir ölçüde birbirlerine dışsallar fakat ikisinin birden dışsallaştırılması e, ve ikisinin birden başka metinlere e, ek olarak sunulması e, aslında e, giderek edebiyatı da felsefeyi de e, temel e, okuma e, rutinlerinin dışına çıkarıyor. Bu nedenle edebiyat ve felsefe yazarlığı olduğu kadar edebiyat ve felsefe okurluğu da ki görebildiğim kadarıyla yine bu daha çok tek yönlü yani felsefe metni okurunun edebiyat okuması biraz daha problemli hale giderek daha problemli hale geliyor. senin de işaret ettiğin neden de bunun çok önemli birleşeni bence. Peki şey yapalım biraz konuyu kişiselleştirelim ve senin... Ee, felsefe okurluğun ve edebiyat okurluğunun ve yazarlığının her ikisi içinde e, şeyin hikayesinden bahsedelim. Hangisi önce geldi mesela? Ya da böyle bir öncelik var mı? Böyle bir öncelik var mı bilmiyorum. Yani açıkçası, yani profesyonel olarak felsefeci olmam. Eğer bir e, daha önce okuduğum e, felsefe metinlerini bir kenara bırakırsak, aslında tabii ki kurumsal olarak felsefe <gülüyor> eğitimi almaya başlamam diye söylenebilir. Bu açıdan bakılırsa da edebiyat, okucu, e, edebiyat okurluğum çok daha önceye rast geliyor. Hı -hı. Ee, daha sonra bir şekilde edebiyat okurluğuyla felsefe okurluğunun birbirine temas ettiği bir nokta oldu. Yani birbirine benzettiğim için değil. Hı -hı. Fakat e, birbirini dışlamadığı bir nokta oldu. Evet. Yani şimdi Bir kesişim oldu evet. Bir kesişim ve daha sonra da bir paralellik oldu. Yani... E, bir, e, ...ki üniversite yıllarından bahsediyorum... ...yani ki yaklaşık 25 sene önce bu... E, ...bir felsefe metnini okumam kadar... ...bir edebiyat metnini okumam da... ...ben de profesyonel bir okuma yapıyor olduğum... ...ve vaktimi profesyonel... ...bir okumaya vakfediyor olduğum... ...hissini verdi. Hı hı. E, bu daha sonra... E, ...yazarlık açısından da... E, ...aslında tam tersi... E, ...yani edebiyat okurluğum... ...evet felsefe okurluğumdan... ...çok daha önceye geliyor... Fakat felsefe yazarlığı, edebiyat yazarlığımdan daha önceye geliyor. Ee, hmm. e, evet yani temel e, makalen olabilecek temel nitelikte şeyleri düşünürsek e, bu daha önceye geliyor. Doğru. Yani ben edebiyat yazarlığım olarak aslında bunu sormuş muydum bilmiyorum ama <gülüyor> e, kendi öykülerimi daktiloya çektiğim yılı e, temel alıyorum. Bu da üçüncü lisans eğitim sırasında üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçtiğim 1989 yazına denk geliyor. Yani ondan Hı. önce yazdıklarımı profesyonel edebiyat yazarlığı başlangıcı olarak al, almak istemiyorum açıkçası. Aynen. Yani daktiloya çektiğim yılı 89 yazını düşünüyorum. Ama yayına hazırlık olarak edebiyat yazarlığı daha sonraya tabii denk evet, geliyor. Bundan yani 89 ise bundan 8 sene sonra 97'de e, ilk kitabın kıyısız basıldı ben yayınlayan. onu 95'te yazdım. Ha evet. Evet yani e, hani bu açıdan da e, öykücüler... E, arasında aslında e, görece geç vakitte e, ilk e, öykü kitabını yayınlayanlardan evet, birisin. Doğru evet. Ondan sonra da e, üçer yıl arayla Hücre ve dalga Kıran... geliyor. Evet doğru. O öykü kitaplarında böyle e, hani o ee, bir yandan felsefe backgroundundan mı yoksa senin edebiyata yaklaşımından e, alımlayışından mı kaynaklanıyor tam bilemiyorum. Ama bir e, tekinsiz bir yapı ve e, ortam söz konusu öykülerinde hı hı. hem dilinde hem e, anlattıklarında. Bilmiyorum e, nasıl e, şey yaparsın bunu karşılarsın. Bilmiyorum. E, Doğru bir tespit diyeceğim yani kendi yazdıklarımız üzerine bir şey söylemek doğru olmadığı <gülüyor> için e, doğru olduğunu düşündüğüm bir tespit diyeceğim. Bir de edebiyat okurluğuna senin gibi çok güvendiğim başka kişilerden de bu söylendiğine göre e, bunun doğru olduğunu söyleyebilirim. Yani ben, ben tekinsiz olsun diye yazmadım He, ama tabi, sonucu tabi. oldu. Tabi, tabi bir şekilde sonucu oldu. Yani hem formel olarak yani e, yazım dili olarak e, ...üslup olarak diyeyim hem de e, ele almış olduğum konular itibarıyla e, peki ondan sonra bu e, üç öykü kitabının ardından e, 2003 yılında tahta saplı bıçak e, en son e, kitabın bir 2007'de roman... yayınlandı 77 pardon, pardon. 90, dalga 2003'te dalga kran pardon e, 2007'deki tahta saplı bıçak e, ile en son romanın yayınlandı Hı. bu bir e, yani öyküden romana geçiş mi? Yoksa o Metin kendini roman olarak yazdırdı hikayesi mi? O Metin sayeden kendini roman olarak yazdırdı. Yani çünkü ben öyküden romana geçiş... Benim için, yani kendi adıma söyleyeyim, benim için doğru bir... E... Durum değil. Yani ben roman yazmak için hazırlık olsun diye öykü yazmış değilim. Evet, yani o... Öyle de yazıldığını düşünmüyorum. Hani benim bir kenara bırak. Ee, bu şekilde yani öykü yazıp sonra roman yazanları da böyle yazdığını düşünmüyorum. Çünkü o zaman ikili bir e, haksızlık olacak. Birincisi romanla başlayanlar sanki hazırlıksız başlamış gibi olacak. Sürekli öykü yazar yazmış olanlar da e, örneğin... E... Haldun Taner ya da evet. örneğin Borges gibi. Hep hazırlık, sınıfında. Hep hazırlık sınıfında kalmış olacaklar. Ki iki yönde özellikle hani e, bu misalleri daha da arttırabiliriz. E, haksızlık olacak. Doğru da olmayacak. Sadece haksızlık açısından değil yani sadece adil olmak açısından evet. değil. Doğru da olmayacak. E, i̇lk üç kitabımda ele aldığım e, temalar ya da yazmış olduğum öyküler... ...daha doğrusu e, bir şekilde... Temalar diyeyim yani öykü olmadan önce onlar yani ben öyküyle romanı iki ayrı temsiliyet ilişkisi olarak görüyorum. Tıpkı Hı. edebiyatla felsefeyi de metinler açısından iki ayrı temsiliyet ilişkisi olarak görmem gibi. Ee, bu nedenle onlar o temaların ancak öykü e, formunda ancak öykü biçiminde... ...temsil edilebileceğini düşündüm. Aslında düşünmedim bile onları yazmaya başladım ve öyküler ortaya çıktı. Hmm. E, romanın teması Dalga Kıranı yazarken ortaya çıkmıştı. Yani ben Dalga Kıranı 2002 yazında yazdım. E, büyük ölçüde. 2003 e, 2003'ün ilk yarısında da çıktı. 2003'ün ilk yarısında e, çıkmadan önce... ...yani daha 2002 yazında yazarken daha doğrusu... Ve roman bir ölçüde biçimlenmeye başlamıştı. Daha doğrusu bir şey biçimlenmeye başlamıştı. Ben notlar alıyordum. Ve e, henüz e, dalga kıranı, yani üçüncü öykü kitabımı şu an, ve daha, dolayısıyla şu ana kadar çıkmış son öykü kitabımı... ...yayın evine e, teslim etmeden önce ben ondan sonra yazacağımın bir roman olduğunu biliyordum. Daha doğrusu daha hmm. sonra yazacağımı hmm. roman olarak yazmam gerektiğini biliyordum ki öyle çıktı sonra ortaya. Ve zannediyorum tahta saplı bıçak için... Ee, aynı zamanda bir de e, arşiv çalışması oldu. Evet geniş bir arşiv çalışması oldu. Çünkü romanda e, muazzam erken cumhuriyet dönemine dair özellikle muazzam ayrıntılar e, gizlenmiş durumda cümle aralarında. Evet doğru geniş bir arşiv çalışmam oldu. E, açıkçası bunu e, öykülerim için de söylemek isterim. Yani öyküler için de e, öykünün izin verebildiği kadarıyla... ...bir e, ayrıntılı bir çalışmam oldu... ...fakat evet roman için... ...oldukça geniş bir arşiv çalışmam oldu... ...özellikle... E, ...hani bu programın adından da mülhem... ...matbuat açısından... ...yani evet. 1900... ...özellikle 30'lar daha sonrası ama özellikle... E, ...yani şunu söyleyebilirim... ...1930-40 arası... E, ...basılmış olan... E, ...süreli yayınların... E, Sanıyorum bir yüzde yetmişini falan okumuşumdur. Evet, yani bu bu çok ciddi ve önemli bir şey emeğin göstergesi. Peki son soru olarak şunu şey yapmak istiyorum. Bir söyle şimdi hayat dilin sınırlarıyla ölçülür diyorsun. Hı. Hani 14-15 senede ancak 4 Hı. kitap yayımlamış bir yazar ve felsefeci. E, ...olarak... E, ...hem hayatın hem de dilin... E, ...peşinden hmm. sürüklendiği bu... ...hız parametresiyle... ...bir yazar olarak e, ilişkin... ...ne durumda? E, yani iyi durumda olmadığı ortada... E, ...14 senede evet, 4 evet, kitap ama... Evet. E, ...yazarken, üretirken... ...bu ilişki nasıl gelişiyor? E, açıkçası... E, ...yani yine... ...ikili bir şey söylemek istiyorum. Birincisi... ...şimdi... Sık yazan yani daha doğrusu sıkça kitapları çıkan yazarları da sık yazıyor. Demek ki e, bu hızı ayak uydurmuş da demek istemiyorum. Yok evet öyle bir genelleme yapamayız. Öteki türlü genelleme de yapmak istemiyorum. Yani e, benimki de erdem değil yani. <gülüyor> e, fakat şu doğru e, zaman daha yani biraz kavramsal bir şey söyleyeceğim ama e, zaman daha çok bölünmeye başlandı. Yani e, zamanın birimleri e, arasındaki e, bölünmeler giderek hem daha hızlı olmaya başladı hem daha e, hızlı artmaya başladı diyeyim. Hem iki birimin arasına daha çok birim giriyor ve bu daha çok birim giderek daha hızlı bir şekilde giriyor. Evet. E, bu nedenle evet. E, şimdi önemli olan bence e, acaba bu hız... ...giderek... Şu anda yazıyor olduklarıma yansıyacak mı bunu bilmiyorum. Peki onları da e, inşallah yayınlandıklarında tekrar e, oluruz, davet ettiğimizde evet. gelirsen e, onlar üzerine konuşuyor oluruz. Çok teşekkür ederim. Maalesef kum saati tükenmek üzere ve e, bugün de programın sonuna geldik. E, Türk Ermaner katıldığınız için çok teşekkür ederim. Davetiniz için teşekkürler. E, efendim edebiyatımızda. Özellikle felsefe ile olan ilişkisi farklı bir yere sahip olan Türker Armanel ile küçük bir sohbet gerçekleştirdik. Matbuat Dünyası'ndan bu haftalıkta bu kadar. Görüş, öneri, eleştirileriniz ve paylaşmak istediğiniz yayınlarla ilgili iletişim için e-posta adresimiz matbuatdunyası.gmail.com Ayrıca Matbuat Dünyası'nın Facebook sayfasını da aynı amaçlar için kullanabilirsiniz. Hafta yine aynı gün ve saatte Matbuat Dünyası'ndan bir başka konuyla buluşana dek. Şimdilik hoşçakalın, iyi akşamlar.